Merhaba, Gezi Parkı direnişine baştan beri temsil eden ve 79 STK'nın bir araya gelmesinden oluşan Taksim Dayanışma Platformu üyeleri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a ne istediklerini açıkça belirten bir liste sundu. Platform adına konuşan TMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Tayfun Kahraman, Gezi Parkı'na müdahaleyle simgeleşen iktidar anlayışının yurttaşlarımızda yaşam tarzlarına müdahale ve hor görülme biçiminde algılandığını Buna kadını, erkeği, genci, yaşlısı büyük bir toplumsal tepki gösterdiklerini, biz varız, buradayız ve taleplerimiz var biçiminde yanıt verdikleri görülmektedir, dedi. Platformun istekleri arasında Gezi Parkı ve AKM'nin yıkılmaması, Topçu Kışlası projesinin iptal edilmesi, olaylarda sorumluluğu bulunan yetkililerin görevlerinden alınması, gaz bombası kullanımının yasaklanması, eylemlerde gözaltına alınanların serbest bırakılması, haklarında yasal işlem başlatılmaması ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması var. Türkiye'de halk ayaklansa da halen nükleer enerji planları sürüyor. Üstelik ne derne tehlike olduğu her gün yeniden kanıtlanıyor nükleer enerjinin. Fukushima nükleer santrinde yeni bir sızıntı yaşandı. Fukushima Daiichi nükleer santrinde yeni kurulan çelik tanklardan birinde radyoaktif su sızıntısı tespit edildiği bildirildi. Santrali işleten TEPCO Sızıntının tespit edilmesinin ardından tankın içindeki suyun başka konteynerlere aktarıldığını ve durumun nedeninin uzmanlarca araştırıldığını belirtti. TEPCO geçen ay sızıntı yapan yeraltı soğutma havuzlarındaki suyu aktarmak için acilen 40 kadar çelik tankı devreye sokmuştu. Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami sonucunda Fukushima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açan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 Barton Üniversitesi'nce geliştirilen bir projeyle kağıt üretiminde ilk etapta %3 artış sağlayan borun sektörde verimliliği önemli oranda yükseltmesi planlanıyor. TÜBİTAK ve Barton Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünün ortak projesi. Kraft kağıt hamuru üretiminde bazı bor bileşiklerinin kağıt hamuruna verimine etkileri diye eee Yaklaşık 300 bin lira bütçeli proje 2 yıl içinde tamamlanacak. İlk etapta bor kullanılarak aynı oranda ham madde ile kağıt üretiminde %3 artış sağlanmış. Projenin yürütücüsü, doçent doktor Ayben Kılıç, hayata geçirmeye çalıştıkları çalışmayla yerli bor ürünleri kullanarak kağıt üretiminde verimliliği sağlamayı amaçladıklarını söylüyor. Odunun çeşitli bileşenlerden oluştuğuna işaret eden Kılıç, kağıt üretimi yapılırken odunu oluşturan bu bileşenlerden bazıları kayboluyor. Bu ne kadar azaltılabilirse... Kağıt üretiminde alınacak verim de o kadar yüksek olur. Bunun için pişirme sırasında hamura bor ekledik. Ön çalışmamızda yerli bor kullanarak kaybı azaltıp %3'lük bir artış sağladık diyor. Bor bileşiklerinin kağıt hamuru verimini arttırmasıyla ormanların daha verimli kullanılması da sağlanmış olacak. Böylece daha çok korunacak demek isteriz. Tabii ki keşke kağıt kullanımını tamamen ortadan kaldırabilsek. Evet Artvin Çevre Platformu üyeleri ve İstanbul'daki Artvinliler ve çevreciler Taksim'de Artvin'deki maden ocaklarına ve HES'lere hayır dedi. Artvin Çevre Platformu üyeleri ve İstanbul'daki Artvinliler ve çevreciler Taksim'de bir araya geldiler. Buradaki protesto gösterisinde Artvin'a da Taksim'a da Degma, Ceynem, Olda, Get bankartı. Ve Artvin'de maden katliamdır. Altınsız olur, Artvin'siz olmaz. Artvin'de maden Gezi Parkı'na AVM istemiyoruz. Dövizleri taşıdılar. Yani ne Artvin'e maden ne de Gezi Parkı'na AVM. Evet daha sonra Coşkun Çoruh'un yok edildiği, derelere göz dikildiği suları almak için HES projelerinin hayatı geçirmeye çalıştığını vurgulayan grup. Mücadele ettik etmeye devam ediyoruz. Yapımını iptal ettirdiğimiz sesler var. HES'ler yetmediği ülkeyi yönetenler bu defa gözlerini Artvin'in yer altına dikti. Maden Artvin'in yok oluş fermanıdır değerlendirmesini yaptılar. Evet yaratıcı ve güzel bir proje Güney Kıbrıs'tan dar gelirli ailelerin konutlarına güneş elektriği sistemleri kuruyorlar. Parlamento'dan geçmiş bu kanun ve Cyprus Mail gazetesinin haberine göre ise dar gelirli 2000 ailenin konutuna güneş elektrik sistemi kurulacak ve üretilen elektriğin bir kısmı Güney Kıbrıs Elektrik Şebekesi'ne dahil edilecek. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamento Ticaret Komisyonu Başkanı Lefteris Christoforo, çalışma ile dar gelirli ailelerin konutlarında güneş elektriği sistemleriyle elektrik üretilerek şebekeye iletilmesi sağlanıp, burada üretilen elektriğin konutların elektrik tüketimiyle mahsuplaşmasının amaçlandığı bilgisini verdi. Christoforo bu sayede program kapsamında ailelerin elektrik giderlerinin %80 oranında düşebileceğini ekledi Yaklaşık 5 milyon avroluk bütçesi olması beklenen programın maliyeti Güney Kıbrıs tarafından enerji verimli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için oluşturulan bir fonla karşılanacak. Darısı bizim başımıza diyelim. E, o kadar güneş en az Türkiye'nin güneyinde de var. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.